Yedinci Kısım İşaret Sebâ. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Fəâminu billâhi vârusûlihi Nabi'l-ummîl, lâdî yâminu billâhi vâklimâtîhi, vâtteğûhu lâ alkum tahtedûn. Yüridûn an yutfûu nûr Allahî bâfwâhîm, vyaqb Allah îlla an yûtmanûrhu, vlaukerihel Üç Sual Cevabı olarak yedi işarettir. Birinci sual, dört işarettir. Birinci işaret, şair-i İslamiye'yi tayire teşebbüs edenlerin senetleri ve hüccetleri, yine her fena şeylerde olduğu gibi, ecnebileri körü körüne taklitcilik yüzünden geliyor. Diyorlar ki, Londra'da ihtida edenler ve ecnebilerden imana gelenler, memleketlerinde ezan ve kamet gibi çok şeyleri kendi lisanlarına tercüme ediyorlar yapıyorlar. Alemi İslam onlara karşı süküt ediyor, itiraz etmiyor. Demek bir cevaz-ı şer'i var ki süküt ediliyor. El cevap. Bu kıyasın o kadar zahir bir farkı var ki hiçbir cihette onlara kıyas etmek ve onları taklid etmek zîhûrun kârı değildir. Çünkü ecnebi diyarına lisan-ı darı ı harp denilir. Dâr-ı harpte çok şeylere cevaz olabilir ki diyâr-ı İslam'da mesal olamaz. Hem Frangistan diyarı, Hristiyan şevketi dairesidir. Istilahat-ı şer'iyenin ma'anisini ve kelimat-ı mukaddesenin mefahimini, lisan-ı hal ile telkin edecek ve ihsas edecek bir muhit olmadığından, bilmecburiye kutsi ma'ani, mukaddes elfaza tercih edilmiş, ma'ani için elfaz terk edilmiş, Ehvenüşer ihtiyar edilmiş. Diyarı İslam'da ise, muhit, o kelimat-ı mukaddesenin meali i ehli ehl İslam'a lisan-ı hâl ile ders veriyor. Ananeni İslamiye ve İslami tarih ve umum şair İslamiye ve umum erkân-ı İslamiyete ait muhaverat ehli İslam, o kelimat-ı mukaddesenin mücmel meallerini mütemadiyen ehli imana telkin ediyorlar. Hatta şu memleketin maabid ve medarisi diniyesinden başka, Makberistan'ın mezar taşları dahi birer telkin edici birer muallim hükmündedir ki o maani mukaddeseyi ehli imana ihtar ediyorlar. Acaba kendine Müslüman diyen bir adam dünyanın bir menfaati için bir günde 50 kelime Frengi lügatından taallüm ettiği halde 50 senede ve her günde 50 defa tekrar ettiği Subhanallah, Elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber gibi mukaddes kelimeleri öğrenmezse 50 defa hayvandan daha aşağı düşmez mi Böyle hayvanlar için bu kelimatı mukaddese tercüme ve tahrif edilmez ve tehcir edilmezler Onları tehcir ve tayir etmek bütün mezar taşlarını hak etmektir Bu tahkire karşı titreyen mezaristandaki ehli kuburu alehlerine döndürmektir Ehli ilhada kapılan ulema ussu Milleti aldatmak için diyorlar ki İmam-ı Azam sair imamlara muhalif olarak demiş ki ihtiyaç olsa Diyar-ı Baidi'de Arapça hiç bilmeyenlere ihtiyaç derecesine göre Fatiha yerine Farisi tercümesi cevazı var. Öyle ise biz de muhtaçız Türkçe okuyabiliriz. El-cevab İmam-ı Azam'ın bu fetvasına karşı başta Azami imamların en mühimleri ve sair 12 eyyemî müctehidîn o fetvanın aksine fetva veriyorlar. Alemi İslam'ın cadde-i kübrası, o umum e'inmenin caddesidir. muzam ümmet, cadde-i kübrada gidebilir. Başka hususi ve dar caddeye sevk edenler, idlal ediyorlar. İmam-ı Azam'ın fetvası, beş cihette hususidir. Birincisi, merkezi İslamiyet'ten uzak, diyar-ı aherde bulunanlara aittir. İkincisi, ihtiyacı hakikiye binaendir. Üçüncüsü, bir rivayette, lisan-ı cennetten sayılan farisi ile tercümeye mahsustur. Dördüncüsü, Fatiha'ya mahsus olarak cevaz verilmiş, ta Fatiha'yı bilmeyen namazı terk etmesin. Beşincisi, kuvvet-i imandan gelen bir hamiyet-i ile maani mukaddesenin, avamın tefahümüne medar olmak için cevaz gösterilmiş, halbuki zafı ı imandan gelen ve menfi fikri milliyetten çıkan ve lisan-ı karşı nefret ve zafı imandan tevellüt eden meyli tahrip saikasıyla tercüme edip arabi aslını terk etmek dini terkettirmektir. İkinci işaret. Şairi İslamiyeyi tâgir eden ehli bid'a evvela ulema us fetva istediler. Sabıkan beş vecihle hususi olduğunu gösterdiğimiz fetvayı gösterdiler. Saniyen, Ehli Bid'a, ecnebi inkılapçılarından böyle meş'un bir fikir aldılar ki, Avrupa, katolik mezhebini beğenmeyerek, başta ihtilalciler, inkılapçılar ve felesoflar olarak, katolik mezhebine göre ehli Bid'a ve mutezile telakki edilen protestanlık mezhebini iltizam edip, Fransızların ihtilali kebirinden istifade ederek, katolik mezhebini kısmen tahrip edip, protestanlığı ilan ettiler. İşte körü körüne taklitçiliğe alışan buradaki hamiyet furuşlar diyorlar ki madem Hristiyan dininde böyle bir inkılap oldu bidayette inkılapçılara mürtet denildi sonra Hristiyan olarak yine kabul edildi öyle ise İslamiyette de böyle dini bir inkılap olabilir El Cevap Bu kıyasın birinci işaretteki kıyastan daha ziyade farkı zahirdir çünkü dini iyi de yalnız esasat-ı diniye hazret İsa Aleyhisselam'dan alındı. hayatı ı ve Füruat-ı dair ekser ahkamlar havariyun ve Sair-ü Ruhaniye tarafından teşkil edildi. Kısm-ı azamı Kütüb-ü Sabıkay-i Mukaddeseden alındı. Hazreti İsa Aleyhisselam dünyaca hakim ve sultan olmadığından ve kavaniyn-i umumiyye-i merci olmadığından esasat-ı diniyesi Ariçten bir libas giydirilmiş gibi şeriatı hristiyaniye namına örfî kanunlar, medenî düsturlar alınmış, başka bir suret verilmiş. Bu suret tebdil edilse o libas değiştirilse yine Hazreti İsa Aleyhisselam'ın esas dini bâkî kalabilir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı inkar ve tekzip çıkmaz. Halbuki din ve şeriatı İslamiyenin sahibi olan Fahri Alem aleyhissalatu vesselam, iki cihanın sultanı, Şark ve Garp ve Endülüs ve Hint, birer tahtı saltanatı olduğundan, din İslam'ın esasatını bizzat kendisi gösterdiği gibi, o dinin teferruatını, vesair ahkamını, hatta en cüz'i adabını dahi, bizzat o getiriyor, o haber veriyor, o emir veriyor. Demek, fıruat İslamiye, değişmeye kabil bir libas hükmünde değil ki, onlar tebdil edilse esası din baki kalabilsin. Belki esası dine bir cesettir, lâ akal bir cilttir. Onunla intizaç ve iltiham etmiş, kabili tefrik değildir. Onları tebdil etmek doğrudan doğruya sahibi şeriatı inkar ve tekzip etmek çıkar. Mezahibin ihtilafı ise sahibi şeriatın gösterdiği nazari düsturların tarzı tefehümünden ileri gelmiştir. Zaruriyat-ı diniye denilen ve kabili tebil olmayan ve muhkemat denilen düsturları ise hiçbir cihette kabili tebdil değildir ve medarı içtihat olamaz. Onları tebdil eden başını dinden çıkarıyor. Yamrukune mined-dini kemâ yamruku's-sahmu minel kaus kaidesine dahil oluyor. Ehli bid'a dinsizliklerine ve ilhatlarına şöyle bir bahane buluyorlar. Diyorlar ki âlem insaniyetin müteselsil hadisatına sebep olan Fransız ihtilali kebirinde, papazlara ve rüesâ ruhaniyeye ve onların mezebi i olan katolik mezhebine hücum edildi ve tahrip edildi. Sonra çokları tarafından tasvip edildi. Frenkler dahi, ondan sonra daha ziyade terakki ettiler. El -cevap, bu kıyasın dahi, evvelki kıyaslar gibi farkı zahirdir. Çünkü, Fransızlarda havas ve hükümet adamları elinde çok zaman dini Hristiyani, bahusus Katolik mezhebi bir vasıta'yı tahakküm ve istibdat olmuştu. Havas o vasıta ile nüfuzlarını avam üzerinde idame ediyorlardı ve serseri tabir ettikleri avam tabakasında intibaha gelen hamiyet perverlerini ve havas zalimlerin istibdadına karşı hücum eden hürriyet perverlerin mütefekkir kısımlarını ezmeye vasıtı olduğundan ve 400 seneye yakın Frengistan'da ihtilaller ile istirahat-ı beşeriyeyi bozmaya ve hayat-ı ihtimaiyeyi zîr ü zeber etmeye bir sebep telakki edildiğinden o mezhebe dinsizlik namına değil belki Hristiyanlığın diğer bir mezhebi namına hücum edildi. Ve tabakayı avamda ve feylesoflarda bir küsmek, bir adabet hasıl olmuştu ki malum hadise-i tarihiye vukua gelmiştir. Halbuki Dini Muhammediyyi Aleyhisselatu Vesselam ve Şeriatı İslamiyeye karşı hiçbir mazlumun, hiçbir mütefekkirin hakkı yoktur ki ondan şekva etsin. Çünkü onları küstürmüyor, onları himaye ediyor. Tarihi İslam meydandadır. İslamlar içinde bir iki vukuattan başka dahili muharebe iddiniği olmamış. Katolik mezhebi ise 400 sene ihtilalatı dâhiliyeye sebep olmuş. Hem İslamiyet Havastan ziyade avamın tahassüngahı olmuştur. Vücubu zekat ve hürmet i riba ile havası avamın üstünde müstebit yapmak değil, bir cihette hadim yapıyor. Seyyidül kavmi hadimuhum. Hayrun nas men yanfe'un nas diyor. Hem Kur'an-ı Hakîm lisanıyla Efele tenkılun? Efele yetedberun? Efele yetefekkerun? Gibi kutsî havaleler ile aklı istişhad ediyor ve ikaz ediyor ve akla havale ediyor tahkika sevk ediyor onun ile ehli ilim ve ashabı akla din namına makam veriyor ehemmiyet veriyor katolik mezhebi gibi aklı azletmiyor ehli tefekkürü susturmuyor körü körüne taklit istemiyor hakiki hristiyanlık değil belki şimdiki hristiyan dininin esasıyla İslamiyetin esası mühim bir noktadan ayrıldığından Sabık farklar gibi çok cihetlerle ayrı ayrı gidiyorlar. O mühim nokta şudur. İslamiyet tevhid-i hakiki dinidir ki vasıtaları, esbabları ıskat ediyor. Enaniyeti kırıyor. Ubudiyeti halisa tesis ediyor. Nefsin rububiyetinden tut ta her nevi rububiyeti batılayı kat ediyor, reddediyor. Bu sır içindir ki havastan bir büyük insan tam dindar olsa enaniyeti terk etmeye mecbur olur. Enaniyeti terk etmeyen salabeti diniyeyi ve kısmen de dinini terk eder. Şimdiki Hristiyanlık dini ise velediyet akidesini kabul ettiği için vesait ve esbaba tesiri hakiki verir. Din namına enaniyeti kırmaz. Belki Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir mukaddes vekili diye o enaniyete bir kutsiyet verir. Onun için dünyaca en büyük makam işgal eden Hristiyan havasları tam dindar olabilirler. Hatta Amerika'nın esbak reisi cumhuru Wilson ve İngiliz'in esbak reisi vükelâsi Lloyd George gibi çoklar var ki mutaassıb birer papaz hükmünde dindar oldular. Müslümanlarda ise öyle makamlara girenler nadiren tam dindar ve salabetli kalırlar. Çünkü gururu ve enaniyeti bırakamıyorlar. Takvay hakiki ise gurur ve enaniyetle içtima edemiyor. Evet, nasıl ki Hristiyan havasının taassubu, Müslüman havaslarının adem salabeti mühim bir farkı gösteriyor, öyle de Hristiyandan çıkan feylesoflar, dinlerine karşı lakayt veya muarız vaziyeti alması ve İslam'dan çıkan hükamaların kısm-ı azamı, hikmetlerini esasat İslamiye'ye bina etmesi, yine mühim bir farkı gösteriyor. Hem ekseriyetle zindanlara ve musibetlere düşen âmi Hristiyanlar, dinden medet beklemiyorlar. Eskiden çoğu dinsiz oluyordular. Hatta Fransa'nın ihtilali kebirini çıkaran ve serseri dinsiz tabir edilen tarihçe meşhur inkılapçılar o musibet zede avam kısmıdır. İslamiyet'te ise ekseriyet-i mutlaka ile hapse ve musibete düşenler dinden medet beklerler ve dindar oluyorlar. İşte bu hal dahi mühim bir farkı gösteriyor. Üçüncü işaret ehli i diyorlar ki bu taassub dini bizi geri bıraktı. Bu asırda yaşamak, taassubu bırakmakla olur. Avrupa, taassubu bıraktıktan sonra terakki etti. El-cevap, yanlışsınız ve aldanmışsınız veya aldatıyorsunuz. Çünkü Avrupa, dinine mutaassıptır. Hatta bir adi Bulgara veya bir neferi İngiliz'e veya bir serseri Fransız'a, sarık sar, sarmazsan hapse atılacaksın denilse, taassupları muktezasınca diyecek, hapse değil, Öldürseniz bile, dinime ve milliyetime bu hakareti yapmayacağım. Hem tarih şahittir ki, ehli İslam ne vakit dinine tam temessük etmiş ise, o zamana nispeten terakki etmiş. Ne vakit salabeti terk etmişse ise, tedenni etmiş. Hristiyanlık ise bilakistir. Bu da mühim bir farkı esasiden neşet etmiş. Hem İslamiyet, sair dinlere kıyas edilmez. Bir Müslüman, İslamiyetten çıksa ve dinini terk etse, daha hiçbir peygamberi kabul edemez. Belki Cenabı Hakk'ı dahi ikrar edemez ve belki hiçbir mukaddes şeyi tanımaz. Belki kendinde kemalata medar olacak bir vicdan bulunmaz, tefessü eder. Onun için İslamiyet nazarında harbi kâfir'in hakkı hayatı var. Haricde olsa, musalaha etse, dahilde olsa cizye verse, İslamiyetçe hayatı mahfuzdur. Fakat mürtedin hakkı hayatı yoktur çünkü vicdanı tefessüh eder, hayatı içtimaiyeye bir zehir hükmüne geçer. Halbuki Hristiyanın bir dinsizi yine hayatı içtimaiyeye nafi bir vaziyette kalabilir. Bazı mukaddesatı kabul eder ve bazı peygamberlere inanabilir ve Cenabı hakkı bir cihette tasdik edebilir. Acaba bu ehl-i bid'a ve doğrusu ehl-i bu dinsizlikte hangi menfaati buluyorlar? Eğer idare ve asayişi düşünüyorlarsa, Allah'ı bilmeyen dinsiz on serserinin idaresi ve şerlerini defetmesi, bin ehli diyanetin idaresinden daha müşküldür. Eğer terakkiyi düşünüyorlarsa, öyle dinsizler idareyi hükümete muzır oldukları gibi, terakkiye dahi manidirler. Terakki ve ticaretin esası olan emniyet ve asayişi kırıyorlar. Doğrusu onlar, meslekçe tahribatçıdırlar. Dünyada en büyük ahmak odur ki böyle dinsiz serserilerden terakki ve saadet-i hayatiyeyi beklesin. Böyle ahmaklardan mühim bir mevkiyi işgal eden birisi demiş ki: Biz Allah Allah diye diye geri kaldık. Avrupa top tüfek diye diye ileri gitti. Cevabul ahmak-ı sükût böylelere karşı cevap sükuttur. Fakat bazı ahmakların arkasında betbat gafiller bulunduğundan deriz ki Ey biçareler! Bu dünya bir misafirhanedir. Her günde otuz bin şahit cenazeleriyle el mevt hak hükmünü imza ediyorlar ve o davaya şehadet ediyorlar. Ölümü öldürebilir misiniz? Bu şahitleri tekzip edebilir misiniz? Madem edemiyorsunuz, mevt Allah Allah dedirtir. Sekeratta Allah Allah yerine hangi topunuz, hangi tüfeğiniz zulümat-ı ebediyi o sekerattakinin önünde ışıklandırır, ye'si mutlakını ümidi mutlaka çevirebilir. Madem ölüm var, kabre girilecek, bu hayat gidiyor, baki bir hayat geliyor. Bir defa top tüfek denilse, bin defa Allah Allah demek lazım gelir. Hem Allah yolunda olsa, tüfek de Allah der, top da Allahu Ekber diye bağırır. Allah ile iftar eder, imsak eder. Dördüncü işaret Tahribatçı ehl-i bid'a iki kısımdır. Bir kısmı, güya din hesabına, İslamiyet'e sadakat namına, güya dini milliyetle takviye etmek için, zafa düşmüş din şecere-i nuraniyesini, milliyet toprağında dikmek, kuvvetleştirmek istiyoruz diye, dine taraftar vaziyeti gösteriyorlar. İkinci kısım, millet namına, milliyet hesabına, unsuriyete kuvvet vermek fikrine binaen, milliyeti İslamiyet ile aşılamak istiyoruz diye, bid'aları icat ediyorlar. Birinci kısma deriz ki, ey sadık ahmak ıtlakına masadak biçare ulema ussû veya meczub, akılsız, cahil sofiler! hakikatı kainat kâinat içinde kökü yerleşmiş ve hakaiki kâinata kökler salmış olan şecere-i i İslamiyet, mevhum, mubakkat, cüz'î, hususi, memfi. Belki esassız, garazkar, zulümkar, zulmani unsuriyet toprağına dikilmez. Onu oraya dikmeye çalışmak ahmakane ve tahripkarane bid akarane bir teşebbüstür. İkinci kısım milliyetçilere deriz ki, ey sarhoş hamiyet fıruşlar, bir asır evvel milliyet asrı olabilirdi. Şu asır unsuriyet asrı değil. Bolşevizm, sosyalizm meseleleri istila ediyor, unsuriyet fikrini kırıyor. Unsuriyet asrı geçiyor. Ebedi ve daimi olan İslamiyet Milliyeti muvakkat, dağdalı unsuriyetle bağlanmaz ve aşılanmaz. Ve aşılamak olsa da İslam Milliyetini ifsat ettiği gibi Unsuriyet Milliyetini dahi ıslah edemez, ipka edemez. Evet, muvakkat aşılamakta bir zevk ve bir muvakkat kuvvet görünüyor. Fakat pek muvakkat ve akıbeti hatarlıdır. Hem Türk unsurunda ebedî kabili iltiyam olmamak suretinde bir inşikak çıkacak. O vakit milletin kuvveti, bir şık, bir şıkkın kuvvetini kırdığı için hiçe inecek. İki dağ birbirine karşı bir mizanın iki gözünde bulunsa, bir batman kuvvet, o iki kuvvet ile oynayabilir, yukarı kaldırır, aşağı indirir.